750, numaralı konu, Hz. Ömer'in başkan seçilen kişinin vazifelerini belirlemesi, evet, Hz. Ömer, Said bin Amir el-Cumahi'ye haber göndererek, seni şu kişilerin başına emir olarak tayin ediyorum, onların başında düşman topraklarına gidip cihad edeceksin, dedi, Said ise, ey Ömer, ne olursun beni bu beladan uzak tut, diye karşılık verdi, bunun üzerine Hz. Ömer şunları söyledi, Allah'a yemin ederim ki siz emirlerin peşini bırakmayacağım, beni bu ağır yükün, halife Altında tek başıma bırakıp gitmenize izin vermeyeceğim, seni onların başına daha üstün ve efdal olduğun için getirmedim, bunun içindir ki onları dövüp, namus ve haysiyetlerini ayaklar altına alamazsın, sen yalnızca onların başında düşmanla cihad edeceksin ve alınan ganimetleri de aralarında paylaştıracaksın.